Bölüm 95. Hayırlı işler dolayısıyla müjdelemek ve tebrik etmek. Sözü dinleyip en güzeline uyan okullarımı müjdele. 39 Zümer 17 18. Rableri onları kendi katından bir rahmet ve ebedî hoşnutluğuyla sonsuz ve devamlı nimet bulunan Cennetlerle Müjdeler 9. Tövbe 21 Korkmayın, üzülmeyin. İşte alın size vaad edilmiş olan cennet müjdesini. 41. Fussilet 30 Biz de ona uslu ve uysal bir oğul müjdesini verdik. 37. Saffat 101 Andolsun ki melek elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldiler ve selam olsun dediler. 11 Hud 69 O esnada ayakta bekleyen İbrahim'in hanımına biz de İshak'ı ve onun ardından da torunu Yakub'un doğacağını müjdeledik. 11 Hud 71 Melekler demişti ki Ey Meryem Allah kendisinden bir kelimeyi adı Meryem oğlu İsa Mesih adıyla bilinecek bu dünyada öteki dünyada da itibarlı Allah'a yakınlardan olacak bir oğul müjdeliyor. 3 Ali İmran 45. Hadis 708. Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah İbni Ebu Evfa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice'yi, Allah ondan razı olsun, cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmayıp, hiçbir yorgunluğun hissedilmeyeceği, inciden yapılmış bir evle müjdeledi. Hadis 709 Ebu Musa el-Eş'ari'nin, Allah ondan razı olsun, anlattığına göre, bir gün evimden abdest alıp çıktım. Rasulullah'tan hiç ayrılmayıp, bu günü onunla geçireceğim dedim. Mescide gelerek, oradan peygamberi sordum. Şu tarafa gitti dediler. Sora sora izini takip edip, nihayet, Eris kuyusunun bulunduğu bahçede oturur buldum. Peygamber, tuvalet ihtiyacını giderip abdest aldı. Ben de kalkıp yanına vardım. Baktım ki, eris kuyusunun kenarındaki taşların üzerine, kuyu ağzındaki bilezik taşının kenarına oturmuş, paçalarını sıvıyarak, ayaklarını kuyuya sarkıtmıştı. Selam verip ayrıldım. Tekrar kapının yanına oturdum. Kendi kendime, bugün... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapıcısı olacağım dedim. O sırada Ebubekir gelip kapıyı çaldı. Ben kim o dedim. Ebubekir dedi. Biraz bekle diyerek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip, Ya Rasulallah, Ebubekir geldi. Yanınıza girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Kapıya varıp, Ebu Bekir'e içeri gir, Rasulullah seni cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağına oturdu. Paçalarını sıvıyarak, ayaklarını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi kuyuya sarkıttı. Sonra dönüp, kapının yanına oturdum. Kardeşime abdest alıp, bana yetişebileceği bir durumda evde bırakmıştım. Onu düşünerek kendi kendime eğer Allah falanın hayranı dilerse onu da buraya getirir dedim. Bu arada birinin kapıyı hareket ettirdiğini gördüm. Kim o dedim. Ömer İbni Hattab'ım dedi. Biraz bekleyin dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip selam verdim. Ömer İbni Hattab geldi. İçeri girmek için izin istiyor dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona izin ver ve cennetle müjdele buyurdu. Kapıya varıp, Ömer'e, Allah ondan razı olsun, içeri gir, Rasulullah seni cennetle müjdeliyor dedim. Ömer içeri girdi. Rasulullah'ın soluna, kuyunun taşı üzerine oturdu. Ayaklarını aynı şekilde kuyuya saldı. Sonra dönüp kapının yanına oturdum. Tekrar içimden kardeşimi düşünerek kendi kendime, eğer Allah falanın hayrını dilerse onu da buraya getirir dedim. Bu sırada biri gelip kapıyı salladı. Kim o diye sordum. Osman İbni Affan dedi. Biraz bekle diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Ve onun geldiğini haber verdim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona da izin ver. Karşılaşacağı belalarla birlikte cennetle müjdele buyurdu. Geri döndüm ve içeri gir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başına gelecek belalarla beraber seni cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun bileziğinde oturacak yer kalmadığı için karşılarında bir tarafa oturdu. Said İbni Müseyyeb der ki, ben onların bu oturuş şeklini onların kabirlerinin durumuna yorumladım. Buhari'nin değişik bir rivayetinde, Rasulullah bana kapıyı korumama emretti, fazlalığı vardır. Yine aynı rivayette, Osman müjdeyi duyunca, Allah'a hamd etti ve Allah yardımcım olsun, dedi şeklindedir. Hadis, 710 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında, Ebu Bekir ve Ömer de, Allah ondan razı olsun, bulunduğu bir grup insanla oturuyorduk. Resûlullah aramızdan kalktı. Uzunca bir süre dönmeyince telaşa düştük. İlk telaşlanan bendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i aramak üzere, Ensardan, Neccar oğullarının bahçesine vardım. Kapısını bulmak için bahçenin etrafını dolaştım. Bir kapı bulamadım. Bahçenin dışındaki bir kuyudan, bahçeye bir su kanalı giriyordu. Oradan süzülüp bahçeye girdim. Beni görünce, Ebu Hureyre, sen misin? diye sordu. Evet ya Resûlallah dedim. Ne arıyorsun? dedi. Aramızda otururken kalkıp gittin. Geri dönmediğini görünce, sana bir kötülük yapılabileceğinden endişelendik. İlk telaşlanan da bendim. Kalkıp bu bahçeye geldim. İki büklüm tilki gibi içeri girdim. Diğerleri de arkamdan geliyorlar, dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey Ebu Hureyre, dedi. Ve ayakkabılarını çıkarıp bana verdi ve şunları söyledi. Şu ayakkabılarımı al ve geri dön ki, benim burada olduğum böylece bilinsin. Bu duvarın ötesinde, gönülden Allah'a inanarak, Lâ ilâhe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyen kimseye rastlarsan, onu cennetle müjdele. Hadis 711 İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr İbni As, ölüm döşeğindeyken yanında bulunuyorduk. Yüzünü duvara dönüp uzun uzun ağladı. Oğlu kendisine Babacığım, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi, seni şöyle müjdelemedi mi demeye başladı. Amr, Yüzünü bize çevirerek, ahiret için en değerli azığımız, La ilahe illallah sözüdür. Hayatım boyunca üç dönem geçirdim. Bir zamanlar Rasulullah'a benden fazla kin besleyen yoktu. En çok arzu ettiğim şey, bir fırsatını bulup onu öldürmekti. Bu şekilde ölseydim, cehennemlik olurdum. Allah, gönlüme İslam sevgisini koyunca, Peygamber, sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, elini uzat, sana biat edeceğim, dedim. O elini uzatınca, ben elimi geri çektim. Bunun üzerine, ne oldu ey amr, diye sordu. Şat koşmak istiyorum, dedim. Neyi şat koşacaksın, buyurdu. Bağışlanmamı, dedim. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olmanın daha önceki günahları sildiğini, hicret etmenin daha önceki günahları yok ettiğini, haccetmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun buyurdu. Artık Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha çok sevdiğim biri yoktu. Gözümde ondan daha büyük biri mevcut değildi. Ona duyduğum saygıdan dolayı gözlerimle doya doya bakamazdım. Onu tanıtmamı isteseler, ona tamamen bakamadığım için bunu da yapamazdım. Şayet bu haldeyken ölseydim, cennetlik olmayı umabilirdim. Sonra bir takım işlerle görevlendirildim ki, o işlerden dolayı, Durumumun ne olduğunu bilemiyorum. Öldüğüm zaman arkamdan cahiliye adeti olarak ne ağıt yakılsın, ne de ateş taşıyıcılar bulunsun. Beni gömdüğünüzde, toprağı üzerime azar azar atınız. Sonra bir deveyi kesip, etini taksim edecek kadar bir zaman, kabrimin başından ayrılmayın ki, sizinle yakınlık kurup, yerime alışmış olayım.'' Ve böylece Rabbimin elçilerine ne cevap vereceğimi düşüneyim.